Konu belki dağılıyor ama hocam yani madem evlilik hayatın bir şeyi, hayatın tamamının başka mevzular da söz konusu olunca bu mesela şey, siz günah işlemeyen bir ümmet olsanız ben sizi helak eder. Kavim. Kavim olsanız helak eder yerinize günah işleyen. Çünkü Allah'ın bütün sıfatları kendisinin, e, ezeli ve ebedi olduğu gibi bütün sıfatları da ezeli ve ebedi Elbet. sürekli e, şey halinde fi, fiil halinde yani Allah'ın e, affetmeyi durduğu <gülüyor> Allah'ın durup dinlendiği ve biraz sonra yarattığı bir an yok her, her an olsun. yaratan her an affeden her an tevbe kabul eden her an izleyen her an izleyen yani bütün e, vasıflarıyla her an e, Allah Tövbe de böyle olması lazım. Eğer günah zaten meyilli yaratılmışız. Böyle bir tarafımız var. Eğer insanoğlu... Meyilden çok iç içe yaratılmışız. Evet iç içe yaratılmışız. Kisali hafız İstanbul şehir filan dedi ya hayatı böyle. Köyde de vardı zina. Evet. İstanbul yokken de zina vardı. Dolayısıyla Allahu Teala'nın o sıfatının işlerliği açısından bile insanların günaha meyilli yaratılmışlar. Günah işleyebilirler ama bu günahı temizleyecek olanın Rabbimiz olduğu, affedi, e, affediciliğini bilmemiz ve şu, daha basit söyleyeyim. Şuranın cız etmesi lazım. Çok ben güzel. ayır ettim. Hata ettim. Yani nefsime uydum. Keşke yapmasaydım demesi lazım. Bu Bunu dediğin an bitti zaten. Evet. Servis düzeltiyor her şeyi hocam. O servis işte. Servis o ama bunu deyip elinde kadeh devam edersen o değil. Yani evet, ya öyle de. onu demiyorsun sen o zaman. O yani edebiyatını bile edebiyat bile değil o yani bu boş laf, boş gevezelik o o zaman öyle. Yani çünkü tövbenin en önemli şartı geçmişle bağı sıfırlamaktır, nedamettir. Ben, ben bunu yanlış yaptım, Allah affetsin. Bana yakışmadı daha yapmayacağım demek kontağı koparmaktır. Aksi takdirde yani öyle ona tövbe demiyoruz. Öyle şeytan da pişmandır yaptığına. Yani ilk yaptığına pişmandır devam ediyor ama. bildiğini o. Burada neyi oturtmaya çalışıyoruz? Evliliğe nasıl niyet edeyim de evlilik hayatım ibadet gibi devam etsin demişti ya genç. Biz de ona ne demiştik? ikinci maddemizde evliliğe İffetini koruma mücadelesi yapacağız beraberce Kur'an-ı Kerim ne diyor siz kocalarınızın kadınlara hitaben gömleğisiniz erkekler kocalarının kadınlarının gömleği kadınlar erkeğin gömleği yani birbirinizin gömleği ne demek birbirinizi örteceksiniz siz birbirinizi örteceksiniz dolayısıyla ben senin cennet sebebinim sen benim cennet sebebimsin, tamam mı? deyip evlendiğimiz zaman, bir genç evlendiği zaman, fiilen hayatını korumak için her türlü sağlık tedbirini alan, bir insan gibi kulluk mücadelesini başarıyla bitirmek için en güçlü tedbiri alan biridir. Dolayısıyla buna niyet ettiği zaman ve bu niyette gerçekçi olduğu zaman kesinlikle kulluğun gereği bir iş yapıyor. Allahu ekber deyip namaza niyet ettiğim zaman ben kimin huzurundayım? Allahu Teala'nın huzurundayım. Ne yapıyorum? İbadet yapıyorum. Cehennemden kurtulmak için. Sonucu cennete girmek için. Evlenir misin benimle? Evlenirim. Yuvamızı nasıl kuracağız? Şu şekilde kuracağız deyip, konuşup, evlendiğimiz zaman Allahu Ekber deyip namaza durur gibi yapıyoruz bu işi. Neden? Sonuçta o kadın, o erkek beni cehennemden kurtaracak. Cennete girmemize sebep olacak. Kitabımız, cennet hayatından bahsederken, onlar ve eşleri cennette, koltuklara oturmuş olacaklar buyuruyor. Evlilik dediğin, 30-40 sene, 50 sene, 70 sene, dünya hayatı içinse emin ol, değmez. Sıkıntısına değmez. 30 seneline, 50 seneline bir sürü masraf, bir sürü dert. Evlilik dediğin, havuzu Kevser'in etrafında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle, anamız Ayşe ile, Fatıma anamıza Khadija anamızla, Ebu Bekirlerle, Ömerlerle, bir arada durmak için sıkıntısına değer, ağız kokusunu koklanmaya değer. Öbür türlü, değmez, değmez. Bunu niyet ettiğimiz zaman, biiznillahü teala evliliğimiz, ibadet olur, ve min ayatihi olur. Allah'ın ayetlerinden biri olur. Burada, Genç kardeşlerimizin çok önemli bir farkı tespit etmeleri lazım. Aksi takdirde bizim bu sözlerimiz onlara tuzak durumuna düşer. Allahu ekber diye niyet ettim namaza duruyorum ama kıbleye dönmedim. Namaz mı bu? Aksine ne? Namazla oynamak. mı? Abdestim yok. Namaz mı bu? Kabe'nin dibinde bile olsa olmayacak. Kabe'nin dibinde bile olsa üstelik suç bilerek yani insan kasten yapsa dinden çıkar namazı billah. Çünkü abdest şaka bir ibaret değil. Ama mesela senin ufaklıklar, sen namaz kılarken bazen allah deyip seninle eğilip kalkmıyorlar mı? Sırtımda önümler yer var Abdest aldılar mı da namaza geldi Yok. Niye namaz kılıyorlar? Çocuk. Baba Sen onların abdestsiz seccademi tutmayın diyor musun? Bazı insanlar 19 yaşına, 29 yaşına geldikleri halde hala çocuk gibi evliliğe bakıyor olabilirler. Çocuğun o namazı seccadesine yanaşırken ki abdest yok bir şey yok. Babası kıldığı için o da kılıyor. Bazıları Toplumun etkisi, izledikleri dizi, filmler, teyzesinden, halasından, abisinden, amcasından duyduğu sözlerin etkisiyle evleneceğim diyor. Evliliğe ruhu hazır değil aslında. Onlar konuşurken Allahu Ekber diyor ya namazı kılar günü. Konuşurken Müslümanca bir yuva kuracağım, anne olacağım, işte baba olacağım, çocuklarımı Allah için yetiştireceğim, evimiz İslam evi olacak. Bu laflar Allahu Ekber deyip namaza dururkenki laflar. Ama abdest yok bu arada. Dolayısıyla kardeşlerimiz bizim. Güzel bir eşle evlensinler. Hakları. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendine göre herkesin bir güzellik zevki var. O zevki seçsin diyor. zarar yok. Ama olgunlaşmış evliliği idrak etmiş biriyle evlensinler. Nasihatlerinizden biri de bu. Olgun yani Evliliği evlilik bir yaşı yani. diye bir yaş var. Hmm. Evlilik olgunluğu diye bir yaş var. Cinsellikten ibaret değil. Onu söyledik en başta zaten. Cinsellikten ibaret değil. Evlilikte hocam bir test yapma imkanı... Gerçi onlar kan testi yapıyor devlet içinde ama onu kastetmiyorum. Yani o hastalık açısından yapıyorlar. Evlilikte bir test yapma imkanı olsa, teknoloji bunu geliştirse... Başka bir insanın kahrına ne kadar dayanır testi yapılması lazım zannediyorum. Tespitüme siz katılıyor musunuz hocam? E, tabii ki. Yani öyle bir test yok. Ee, Şu ana kadar o, da olamadı yani. Olsa yani, yani belki e, birçok evliliğe müsaade edilmeyecek. Ve boşanmalar da biter bu dünyadan. Evet. Çünkü yap boz da bunu sonunda öğrenmek zorunda kalıyoruz. Çünkü evliliğin olgunluğu ne demek evlilik? allah Teala bu evlilik mücadelesini kendi başına sürdür demiyor ki. Olmuyor ki tek başına. Akım yani bir artı eksi akım olması lazım ki elektrik ortaya çıkacak. Aydınlanma veya enerji elde edeceğiz. Muhakkak ikinci bir insanla. İkinci bir insanı biz kaldırıp kaldıramayacağımız konusunda ciddi olmalıyız. Zira birisinin hayalleri, birisinin bekareti, birisinin umutları birisinin sosyal konumu hepsi senin elinde berbat olacak sonra bir insana Yu sana diye bir hakaret etsek affedersiniz durup dururken bu hakareti niye yaptın deyip bir helallik konusu çıkmıyor mu ortaya e, bir gencin hayallerini suya düşürüyorsun toplumda onu sıfırlıyorsun kendi anasının babasının gözünde berbat et milyonlar boşa gidiyor paralar boşa gidiyor Sırf senin ben kaldıramadım bu işi. Ya niye kaldıramadın? E şöyle etti böyle etti. Ya sen değilsin ki senin bir kopyanla bir evlilik yaptırmıyoruz ki sana. Üstelik senin kopyan denecek en yakınlarınla evlilik haram. Uzaktan uzaktan sana eş bulduk geldik. En yakınını kardeşin mesela beraber büyüdünüz haram. Öyle bir şey olmaz sana uzak bilmediğin biriyle evleneceksin. Dolayısıyla evlilik başka bir insanın nefis, nefes kokusuna, başka bir insanın elindeki kabalığa, başka bir insanın tutum davranışlarındaki farklılığa tahammül edebilenlerin işidir. Bu test yapılmalı. Bu test günün birinde pedagoji bunu üretebilir hocam. Çok zor da olsa... Valla ben ihtimal vermiyorum hocam. Ben Umut'la yaşayayım isterseniz siz. <gülüyor> Ama o zaman şey olmaz ki yani. E, e, Biyolojik evlilik çıkar yani evet, insani evlilik olmaz evet, o. Evet makinelerin Birleşmesi, parçaları gibi, birleştirir gibi. Evet. Yani hayatı güzelleştiren o zorluklara rağmen farklı anlayışlara rağmen işte insanın bunu ibadet yapıyorum bakışıyla yaklaştığı zaman. Nefes kokusuna katlanıyorsun. katlanıyorsunuz. Yani biz mesela oruç tutuyoruz. Yani akıl alacak iş değil. Niye aç kalıyoruz? Dur dur gel. Niye <gülüyor> aç kalıyoruz ya? Orada meyveler duruyor, şurada yiyecekler duruyor, burada su duruyor. Aç kalıyoruz niçin? Rabbim senin için, sen istedin. biz de buna çok, katlanıyoruz çok güzel. Oruç örneği çok güzel. Katlanıyoruz. Bu da böyle. Yani benim aslında gönlümden geçen hanım şuydu ya da benim beklediğim, hayalimdeki erkek buydu ama Rabb bunu karşıma getirdi. O üstü arızalar evet, yapacağıma değil mi? Tabii yani, tabii. tabii. Biyolojik yoksa, arızalar. Yoksa <gülüyor> karşımızdaki farklı cinsin ve Rabbimizin kulu olduğu bilinci olunca zaten problem ortadan kalkıyor. Ama şeyde olduğu gibi, oruçta olduğu gibi ben buna katlanmak zorundayım. Rabbim emretmiş. İmtihanı kazanabilmem, aracı tertemiz teslim edebilmem için işime gelmese de katlanmak zorundayım. Diyoruz. Aynen onun gibi hocam. Yani işte buna biz tahammüllü insan diyoruz. Tahammül edecek, hayatı kendi ekseninde dönüyor zannetmeyecek. Şimdi evlilikler niye devam etmiyor eskiye göre daha fazla bozuldu? Çünkü yeni nesiller çok bencil, egoist geliyor. Her şey onun olacak. Her şey onun olacak. Bir, her dediği olacak. 2, her dediği de onun dediği gibi olacak. Böyle bir arzu var insanlarda. Rabbime şükürler olsun. Mesela eve girdim. İşte tarhana bekliyordum da mercimek çorbası buldum. Şükürler olsun. Diyemiyor insanlar. Bugün programda bu yoktu diyor. Ya yoktu da aç kalmadım. bunu ye işte. Yani evlilik büyük planda bakıldığında böyle görülüyor. Bu sebeple bir Müslüman olarak biz evliliği, Kendimiz açısından düşünürken acaba bir kulun hakkına girer miyim diye de düşüneceğiz. Bunu düşünürken bir, yani ben cinsellik olarak bunu tatmin edebilir miyim? Bir, iki, ben anamdan, babamdan, evimden erkek veya kadın ayrılıp yeni bir ocak tüttürme kudretim var mı? 2 ben hem irade olarak hem ekonomik olarak. Tabii ekonomik bir irade olarak, yani bir bütün manada söylüyorum. Evet. Ben her dediğimi anında yapmayan, her tebessüm aradığımda tebessüm gösteremeyen birine sabredebilir miyim? Yani ikinci bir insanın sıkıntılarına katlanabilir miyim? Üç. Bu tip yeni ortaya çıkacak yönleri gerekiyorsa. Ben test edemiyorum diyorsa bir psikoloğa test ettirerek. Bunu test edebilir ama psikolog değil mi? Benim geçimli bir insan olup olamadığımı test edebilir psikolog. Test edebilir. Mesela bana gelenlere yavrum sen biraz daha beklesen evlenmesen iyi olur. Diyorum bazen. Ee, o da bana ama hocam vakti geldi evliliğin. Hayalleri geldi kendi gelmedi diyorum. Çünkü sen gerçekten aç olsan tuzlu tuzsuz bakmıyorsun yemeğe değil mi? Ama yarı tok, yarı aç olduğun zaman tuzluydu, tuzsuzdu, az pişti, çok karıştırıp duruyorsun mutfağa. Şimdi hocam şey vardır, psikolojide mesela bir biyolojik yaş vardır, bir de duygusal yaş vardır. Bazen biyolojik yaşı diyelim ki 20'dir ama duygusal yaşı çok düşük olabilir. Ya da biyolojik yaşı düşüktür, duygusal yaşı yüksek olabilir. Bunun gibi şeyde de yani e, e, duygusal olarak bakacak olursak bu meseleye e, biyolojik yaşı belli bir noktaya gelmiş. Ergenliği aşmış. Evliliğe hazır gibi görünüyor biyolojik olarak ama hem sosyal olarak hem de psikolojik olarak bunu hazır değil. Henüz mesela şeyden kopamamış. Annesinin kontrolünden kopamamış. Babasının ekonomik e, yönlendirmesinden e, ayrılamamış. Hiç kendi başına bir plan proje geliştirememiş. Ben evleneceğim diyor. Halen evlenecek Mesela e, halen annesi babası yönlendiriyor. Bu zaten gösteriyor gelecekte bir evlili bu evliliğin e, çok sağlıklı gitmeyeceğini gösteriyor. Nazlı gideceği. Evet çünkü hala direktifleri anne baba veriyor. Ben şöyle bir test yapıyorum hocam. Yani kural değil bu tabi. Bir abileri olarak amcaları olarak gelen gençlere. Evlilik vaktim geldi dolayısıyla hocam ben işte şöyle evleneceğim böyleleneceğim diyorum ki kaç para biriktirdin diyorum niçin diyor üniversite okuyorum ben daha 24 saat mi üniversite okuyorsun burs alıyorsun annenin babanın yemeğini de yiyorsun e, bursun tamamını harcamayıp 2100 lira biriktirdim diyebilirsin düğünde hiçbir işe yaramaz bu ama düğün niyetiyle sen bir para biriktirmedin değil mi biriktirmedim hocam Babamın imkanları var. Ne biliyorsun babanın imkanları var? Sen fiilen hazır olsaydın 50 da olsa para biriktirirdin. Bu bir duygunda, biyolojinde, her şeyinde evliliğe doğru kaydığını gösteriyor. Nasıl kızlar küçük bir mendil bulup onun üzerine iki tane düğme atıp çeyiz diye bir kenara koyuyorlar. Erkeğin de böyle çeyizi olması lazım. Çeyizi para erkeğin diyorum. Yani bu yüzde yüz bir kural değil. Ama beni ikna eder bu hazır evliliğe diye düşünürüm ben. Rabbim kolay etsin. En başta söylediğimiz gibi ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun ben cinleri insanları bana kulluk etsinler diye yarattım prensibinin maddelerinden birisi evliliktir. Bu evlilik gözden kulaktan, deriden, ayaktan, kalemden, her yerden sınandığımız bir şeydir. Evliliği babana evlendirdi de oldu zannedenler bu mücadeleyi sürdüremezler. Bu büyük maratonda biz de katıldık, peygamberlerin başında durduğu bu yarışa katıldık diye düşünenler, böyle niyet edenler, bu genci onun için bunu tavsiye ettik, Allah'ın izniyle bu mücadeleyi kazanırlar düşünüyoruz İnşallah hocam yani ekonomik iffet olduğunu da az önce e, zikretmiş oldunuz sadece mesele yani cinsellik iffeti değil bir taraftan hatta ben e, farklı tavsiyelerinizden şunu da hatırlıyorum e, malını e, cebini e, mideni ve belini koru iffetli ol derken evet. bu açılımı yapıyorsunuz Allah'ın yarattığı gibi tertemiz berrak kalmak demek bu temizlik ekonomide olacak sözde olacak konuşurken elin temiz olacak. Ara sıra mikroplu şeylere tutunca da hemen dezenfekte tövbemiz hazır. Elhamdülillah. Servisi anladık herhalde. Servis servisi anladık. Arabayı sahibi almadıkça sorun yok. Velhamdülillahi Rabbil alamin. Elhamdülillah.